Sızıntı Mayıs 2005 Enaniyet veya Egoizm Enaniyet, değişik kullanım şekilleriyle ben manasına gelen en türetilmiş bir kelime. İnsanın kendisi, özü, şahsiyeti manaları yanında ona varlık eşya ve hadiseler hakkında tefrik, temyiz, okuma ve değerlendirme imkanı da veren En'e, aynı zamanda bilme, inanma ve bu çerçevedeki ferdi ve içtimai sorumluluklar karşısında insanı bir muhatap durumuna yükselten unsurdur. En'e'yi nefis yerinde kullananlar da olmuştur ki, bu yönüyle o insanın gerçek kimliği, hakikati daha da önemlisi kendi mahiyeti dahil pek çok hakائı ölçüp belirlemede mühim bir unsur vahidi kıyasi sınırlılığıyla sınırsızlığıyla ışık tutan bir projektör tenahisi içinde mütenahiye bakan Doğru sözlü bir şahit Ve açılmaz gibi görülen Manevi kapıları açabilecek Sihirli bir anahtardır Bu anahtarı kullanmasını Bilenlere Allah Varlık, eşya ve esrar-ı Uluhiyete ait öyle derin Sırlarını açar ki Bu sayede Ene Ben ve da diyebilirsiniz İnsanın en nurani derinliği haline gelir ve Kenzi Mahfi'nin lisanı fasihi olur. Onu bilmeyen ve mahiyetinden haberdar olmayanlara gelince onlar için ene öyle bir gayya ve bir girdaptır ki şimdiye kadar ne dev cüsseleri yutmuş nice her yere sermiş ne hanlar devirmiş ve ne hanumanları yerle bir etmiştir. Yükselenler onun aczu fakr kanatlarıyla yükselmiş. Çakılıp yerinde kalanlar da onun çalım, gurur ve iddialarının kurbanı olmuşlardır. O imanla doğru okunmadığı Mahiyetine acz fakr esaslarına göre bakılmadığı, Veya kendini kendine malik saydığı, Sayıp aynadaki sureti hakikat sandığı durumlarda, Kibre girmiş, Gurur mırıldanmış, Bencillikle gürlemiş, Kini nefreti ve hiddetiyle, Hayvanları aratmamış, Şehevani istekleriyle, hep bohemler gibi yaşamış, çalım, caka ve başkalarını hafife alma türünden komplekslerden kurtulamamış ve kendi kendinin mesuru olmuş, çeşit çeşit illetlerle malul bir özürlü, şahsi hazlarından gayrı bir şey düşünmeyen, düşünemeyen, hotbin bir gurur abidesidir kendini güçlü hissettiği ve fırsatta yakaladığı zamanlarda, gözünü kırpmadan herkesi ezip geçen bir tiran bozması, hak ve hürriyetler konusunda saygısız bir nemrut ve Allah peygamber tanımayan bir nankördür. Zayıf ve güçsüz olduğu ya da ihtiyaçlarla kıvrandığı durumlarda ise o, kapı kulu saydığı kimselerin bile ayaklarına kapanacak kadar zelillerden zelil zavallının tekidir. Aksine o Allah'a imanla tenevvür edip aczu fakrını kavradığı beden ve cismaniyetin uydusu olmaktan sıyrılıp kalbi ve ruhi hayat ufkuna yöneldiği şevku şükürle şahlanıp Hak rızasına kilitlendiği takdirde de adeta müzekka bir ruha dönüşür ve öteki yanı itibariyle bütün fena huyların menşe'i olmasına mukabil, bu derinliği açısından güzel ahlakın, nehasini ahlakın en temel unsuru haline gelir. Şimdiye kadar pek çok mutasavvıf ve kelamcı, Bazen Ene unvanıyla, bazen de nefis namıyla bu konu üzerinde durmuş ve önemli açıklamalarda bulunmuşlardır. Mevzuun tafsiratını onlara havare ederek, burada birkaç cümle ile de olsa, Üstad Bediüzzaman'ın bu hususla alakalı mülahazalarına temas etmek istiyorum. O, Kur'an-ı Kerim'deki emanet hakikatinin pek çok yönlerinden birinin de, Ene, Ego olduğunu ifades hadedinde Ene'nin Adem aleyhisselam zamanından günümüze kadar insanlık aleminin etrafında dal budak salmış Hem nurani bir tuğba cennet Hem de müthiş bir zakkum-u cehennem çekirdiği mahiyetinde olduğunu vurgular Ve ona bu iki alemin de kapılarını açacak bir anahtar nazarıyla bakar ona göre Ene'nin bu birbirinden ayrı derinliklerinin temsilcileri ve bu temsilcilerin teşkil ettikleri cereyanlar da vardır. Bunlardan biri, silsile-i nübüvvet cereyanı. Diğeri de, diyaneti kabul etmeyen felsefe akımıdır. Din tanımayan ve diyanete baş kaldıran felsefi cereyan, cereyanlar, bir zakkum ağacı gibi çevrelerine her zaman şirk ve dalalet zulmetlerini eşetmiş ve insanlığın ufkunu karartmışlardır. Onlardan aklı bilecek esas kabul edenlerin dünyasında dehriyun, maddiyun ve tabiiyun gibi kimseler yetişmiş ve bunlar ...saf yığınların baştan çıkarılmalarına sebebiyet vermişlerdir. Kuvvet ve şiddeti öne çıkaranların atmosferinde... ...nemrutlar, şeddatlar, firavunlar boyatıp gelişmiş... ...ve kitlelere kan kusturmuşlardır. Hayatı cismani ve bedeni arzulara, isteklere bağlı götürenlerin çizgisinde... İnsanın süfli hislerini gıcıklayan tanrıçaları, totemleri ve putlarıyla bu hemliye açık ruhların başlarını döndürmüş ve yığınları akla hayale gelmedik sapıklıklara sürüklemişlerdir. Nübüvvet cereyanına gelince, o kuvveyi akliye dalında enbiya, nürselim, Evliya ve Sıddık'ın meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i dafia dalında adil hakimleri, melek gibi melikleri semere vermiş. Kuvve-i cazibe dalında da suret ve siret güzellikleriyle Serfiraz, İsmet kahramanlarının gelişmesine ortam hazırlamıştır. Bu açıdan Peygamberlik ufku itibariyle Ene'nin bir kulluk unvanı ve esrar-ı uluhiyetin de bir aynası olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki bu yörüngede Ene kendini bir abd bilir. Yaratanın hizmetinde olduğunu düşünür. Ona karşı halisane kulluğa yönelir. Ve hemen her zaman onu hoşnut etme arkasından koşar aklına aldanıp nefsine yenik düşenler, güzeli çirkini birbirine karıştırıp, egoyu sabit bir hakikat şeklinde mütalaa edenler, dolayısıyla da, hakka kul olacaklarına, değişik mal dalarak, cismani hazlarından başka bir şey düşünmeyenler, varlık ve hadiselere insanca bakıp, onu muhteva enginliğiyle duyamayanlar, duyamayıp kendi bencilliklerinin darlığında heba olup gidenler, egoizm gayaları içinde boğula dursunlar. Ene'deki sırrı anlayanlar, yürürler Hakk'ın inayet gölgesinde, onun rıza ufkuna doğru. Ene'nin olumsuz yanıyla alakalı bir derinlik sayılan, Frankçe egoizmde dediğimiz enaniyet, kendine düşkünlük, yalnız kendini düşünme, her faaliyetini bir kısım şahsi çıkarlara bağlı götürme, her işi bencillik mülahazasıyla ele alma ve o ile bitirme de diyeceğimiz bir ruh hastalığının unvanıdır. Böyle bir karakter başkalarından söz edildiği, Onlara teveccühte bulunulduğu hemen her yerde feveran eder. Kıskançlıklara girer, üzerinde durulabilir, hırsla kıvranır. Hızını alamaz, gıybete, iftiraya başvurur. Ve onlar dediği kimseleri karalamak için elinden gelen her melaneti irtikab eder. Bazı kimselerde bunun bir iki adım daha ötesinde kendini mutlak üstün ve eşsiz görme. Hatta kendine gaye insan nazarıyla bakma. Aptalca hüsnü zan ve teveccühlere takılarak bir görüntü sergileyebilmek için maskaralık diyebileceğimiz fantezilere girme ve ben merkezli bir dünya kurarak kendini anlatma meziyetlerini sayıp dökme cinneti söz konusudur ki, bunu da muzaaf enaniyet anlamında, egosantrizm sözcüğüyle ifadelendirebiliriz. Böyleleri her hadiseyi, kendi bakış açılarına göre yorumlar, herhangi bir konuyu, onun enginliği ve derinliği çerçevesinde değil de, kendi egoizminin darlığı içinde ele alır, değerlendirir, Sonra da kendince çıkardığı hükümleri başkalarına da dayatmaya çalışır. Aslında bu tipler kendi heva ve heveslerine öylesine kilitlidirler ki, Kendilerinden başkasını görmez, göremez, Kendi hülyaları dışında hiçbir şey bilmez, bilmek de istemez, Kimseyi sevmez ve hayırla yad etmezler kendilerini insani fazilet ve meziyetlerin merkezine oturttukları için her zaman redde müdahale hissiyle gergin ve kavgaya hazır bir halleri vardır. Hele bunların arasında nefsine aşık ve taparcasına ona bağlı bir kısım narsistler bulunmaktadır ki bunlar tıpkı çocuklar gibi gördükleri her nesneye sahip olmak ve başkalarına ait şeyleri elde etmek için sık sık onlarla kavgaya tutuşur ve mütemadi hır gür çıkarırlar. Böylelerinde hiç mi hiç içtimai sorumluluk hissi gelişmemiştir. Onlar hemen her zaman heva ve heveslerine göre hareket ederler. Olabildiğine kibirli ve gururludurlar. Herkesi hafife alır ve aleme tepeden bakarlar. Bir de bu hasta ruhlar, çevrelerindeki saf yığınlar tarafından alkışlanıyor. Ferdi bencillikleri herhangi bir cemaate mensubiyetle besleniyorsa, buna cemaat enaniyeti de denebilir. Daha bir derinleşir, nemrutlaşır ve akla hayale gelmedik fenalıklara sebebiyet verebilirler. Firavun böyle bir ruh haletiyle, Ben sizin en yüce Rabbinizim sözleriyle hırlamış. Bir başkası, Ben de ihya eder ve öldürürüm deme cüretinde bulunmuş. Bir diğeri ise, Ben bu serveti kendi imkan ve kendi bilgimle elde ettim hezeyanlarıyla gürlemiştir. Günümüzde çokça bulunduğu gibi, kimileri de mana aleminin devasa kametlerinin dahi telaffuz etmediği, edemediği, ben Mehdi'yim, ben Mesih'im, ben Kutb'um, Kutbu irşadım, ben Gavs'ım türünden saçmalıklarda bulunmuş, sürekli ben merkezliliğin karakteristik hırıltılarıyla, kibrini, ucubunu fahrini, makam sevdasını, ve nefis muhabbetini seslendirmiş ve kulluğun esası olan acz fakr, tebazu, mahviyet ve hacalet gibi hususlardan habersiz, cahil kitleleri ifade etmişlerdir. Aslında bunlardaki sefalet ve ruh sukutuna sebebiyet veren hep aynı şeylerdir. Şeriat mantığından habersizlik, mütenerrit nefse emmare'nin güdümünde bulunma şöhret perestlik ve bohemce yaşama arzusu gel gör ki bu zelil insanlar her zaman kendilerini farklı yaratılmış gibi görüp gösterir ve çevrelerine birer misyon insanı olduklarını empoze etmeye çalışırlar böyleleri herkesi sıradan, hor ve hakir varlıklar sayar ve onların da bir şeyler yapabileceklerini katiyen kabul etmezler. Hele bir de etraflarında bu duyguyu sık sık tetikleyen bir kısım müdahinler varsa, ki her zaman var olmuştur, bunlar öylesine bir büyüklük hissine kapılırlar ki, herhalde bu ölçüdeki bir enaniyeti ifade için, mük'ab bencillik sözü bile yetmeyecektir. Zannediyorum böylelerinin haline en uygun isim megalomani olacaktır. Pöhpöh'e açık ve alkışa teşne bu tiplerin sapık hislerine aldanmış yandaşlarının iddiaları da inzimam edince ortaya en tipik bir narsis çıkar. Sever kendini Allah'ı gerçekten sevenlerin sevdiği kadar. Tapar hevasına putperestlerin tanrıçalarına taptığı seviyede. Yanında peygamberden bahsedildiğinde dahi rahatsızlık duyar. Onun temsilcisi ve iz düşümüyüm gibi hezeyanlarla kendi inanmasa da çevresini bir kısım muğlak ve müphem şeylere inandırmaya çalışır. Bütün hareket ve faaliyetlerinde hep takdir ve tepcil beklentisi içindedir. Damlasının derya, zerresinin güneş gösterilmesini arzu eder. Dahası etrafını kendisine karşı çok derin bir medyuniyet içinde görmek ister. İster ve herkesin her şeyine gözünü dikerek meşru ve gayri meşru bütün arzularının yerine getirilmesi beklentisine girer. Bekledikleri gerçekleşmeyince de Çevresini yakar yıkar Şuna buna gönül koyar En yakınlarını bile vefasızlıkla suçlar Ve altından kalkılamayacak isaf edilemeyecek hak iddialarında bulunur Zaten başkalarıyla da her zaman kavga içindedir Hasetle kıvranır durur Gıybetle, iftira ile boşalır kinle, nefretle sürekli hafakanlar yaşar. Ne kendi eyler rahat, ne halka verir huzur. Yıkılıp gitse de cihandan, mirasçıları onu kabre kadar götürür.